Onlardaydı. Adliye teşkilatı onlardaydı. Onlara yanaştılar. O zamanlar dinini yaşayan insanlardan uzaklaşıyorlardı. Onlara yanaşıyorlardı. Ne oldu? Bak Allah daireyi ters çevirdi. Üzerlerine FETÖ'cüleri topladılar Yakında. Tamam. Tamam. Onlar dünyayı tercih ettikleri için FETÖ'cüleri yanaştılar. Evet. evet. Dini istedikleri Tabii. Dini, için dini yaşamak için değil. Yaşam. Dini yaşamıyorlar. Dini yaşamıyorlar. Dini malzeme olarak kullanılıyor. Aynı olarak ya şeymancılar o kadar e, aktif değiller. Değil Ama evet, tarikat yani menzil grubu gözü. Hocam hançerle ben de menzilçiymiştim ya. Ya yani menzilciler e, daha önce e, bayağı bol sayıda bakanlıklarda falan varlardı, kadrolaştılar. Bunlar vardı. Hı -hı. Bilmiyorum yani şu an e, Hadis inkarcılar da devlet kabullerinde. Çok değişik yapılar var. Bir zamanlar mesela Selam grubu vardı, Selam gazetesi vardı eskilerde. Bunlar Şia'dır esasında. Yani Şialarla pastışan kimseler. Bunlar Kanal 7 oldular. Kanal 7 olunca e, biraz şekil değiştirdiler, kabuk değiştirdiler. Biraz daha nasıl söyleyeyim, liberal bir İslam anlayışına sahip, bir yaşantıya sahip oldular. İşte müzik var bunlarda. Kadın erkek karışık. Yani kadının sosyal hayata katılması, görüş falan var. Sünnet inkarcıları zaten. Temelinde sünnet inkarcılığı var. Bunların Bunlar şu an AKP'nin kadrosunun iki ayağından birisi. Üçüncü ayağı fetöcülerdi Onu evet. ayıkladılar. Şimdi bu ikisi kaldı. <Gülüyor> sünnet inkarcıları ve tarikatçı kesim. Yani bu Mehmet Görmez vardı biliyorsunuz. Evet. Bu adam böyleydi. Bunlar işte hadis profesörü falan diye geçiyor ama adamlar hadisi tahrif etmek için, akılcılığı soğutmak için, akılcılıkla beraber tasavvuf da var yalnız. Yani hem sünnet inkarçılar hem de tasavvufçular. Tasavvuf var, yeşilecik yakıyorlar. Ankara'a ilahe tuan hep e, böyleler. Yani tasavvufu bir e, felsefe biçimi olarak ele alıyorlar. Bu tarikatlar baki gibi bir yaşantı olarak değil de yani senin hayatına nüfuz eden bir yaşantı şekli olarak da değil sadece felsefe biçimi olarak farklı bir bakış olarak tasavvufa sıcak bakıyorlar yaşama indirgemeyecek ama senin yaşamına karışmayacak tasavvuf bir felsefe olarak şimdi belki diyanet işleri başkanı kadrosunda başkan kadrosunda değişiklikler oluyor Mehmet Görmez gidiyor işte bu geliyor falan ama Diyanet'in e, şu an hakim kadrosunda hep bu adamlar var. İşte Mehmet Ebenik Bak, birisi sünnet inkarcısı, öbür yardımcısı tasavvufç. Allah'a Allah. bakma. Neydi? E, bu Ramazanoğlu Mahmut Sami cemaatinde birisi vardı. O da ilahiyatçı profesör ama tasavvufçudur Kamil Yılmaz mıydı o? Kamil denetler başkanı. Bu Adana değil, Adana gibi Yani Diyanet'in içerisinde dahi aynı ayakları böyle böyle koyarak gidiyorlar. Şimdi e, işte Başbakanlık kabine böyle zaten sünnet inkarcıları tasavvurlar. Diyaneti de bu şekilde organize etmişler. Yani başkan yardımcılarından birisi hadis inkarcısı, hadisçi gözüken hadis modernist, tarihselci anlayışa sahip. Diğeri de Hasan Kamil Yılmaz gibi tasavvufçular. Yani böyle idare etmeye çalışıyor Bu Payitat Abdülhamit dizisinde de bunu şey yapıyorlar hmm. Böyle bir zihniyet Anladım. var. Hayata yansımaya işte senin hayatında kadın erkek, karışık yaşayacaksın yani sosyal hayatın içerisinde olacak kadın işte müzik olacak yeri yerinde dans edecek Aynı zamanda işte zikir de çekecek, tasavvuf şeyler de olacak. Böyle prototipi bu dizilerle eşliyorlar insanlara. Hı. Kim bunun karımı? İşte Tayip. Kimin yerinde? Abdülhamid'in yerinde. Ya bunları böyle işliyorlar, adım adım işliyorlar. Halkta zaten e, bu masonların planlarında bunlar vardır. Medyayla, filmlerle. Hı. Bunlarla insanları... E, ne deniyor ona? Algı yönetimi evet. yapmak. Yani Tayyip bugün eğer geniş kitleler tarafından e, kabulle karşılanıyor, el üstüne tutuluyorsa bu yolla yaptılar bunu. Her şeyi medyayla yapıyorlar. Tayyip bir söz söylüyor. İşte 1 minute diyor. Bunu medya vasıtasıyla geniş kitlelere bir kahramanlık olarak yansıtıyorlar. Ertesi gün gidiyor, özür diliyor. Bunu medya göstermiyor ama. Yani nasıl istiyorlarsa öyle kahraman yapıyorlar şimdi e, bizim gibileri de harcamak, elemek için mesela işi de çıkardılar. Yani bizim söylemlerimize benzer söylemleri var adamların. Ama yaşamlar bizim yaşam değil. Aslında onların tuttukları mezhep yol falan, yani mezhepçilerin, tarikatçıların yolu esasında. Evet. Onlara daha çok benziyor. Tuttukları yol böyle. Her şeyleri onlara şey. Ama e, cık, bakıyorsun Adam sakallıysa, ne bileyim kadın çarşaflıysa direkt IŞİD'liye damgalattırabiliyor. Dün de yaptılar beni Siz Hizbullahçı dediler. Hizbullah'a da bunlar çıkardı. <gülüyor> yani e, bunu ortaya atmakla hem hislerine yenik düşmüş dini duyguları kabarmış gençleri bu potaya çekip orada bitiriyorlar. Hem de onun üstünden Diğer din yaşamak isteyen, kitap ve sünneti savunmak isteyen Müslümanlar da zan altında bırakıyorlar. Şimdi sizin aranıza Mersin'den bir genç gelse, ailesi haksız mı? Benim çocuğum ne olacak, işitçim olacak, ne olacak? Haksız mı yani? Yansılan, şey yansılamı o, onlara çizilen tablo Bu yüzden onlara çok yadırgamamak lazım, aileleri. Yani bizim e, hani bir şey yaparsın yaparsın... E, Tam hani çatısını kuracaksın binanın, adam geliyor düzleyi veriyor temelden, indir veriyor. Hep bu sarmal içerisinde gidiyor. Bu bazı insanları da hisleriyle hareket etmeye zorluyor. Ya bakıyorsun işte kitabına uygun hareket ettiğin zaman işleri olmuyor. Bu şeyler kitabın dışına çıkan hareketlere itiyor bazılarını mesela terörist eylemler daha cazip geliyor. Niye? Ya sen bir şeyler yapıyorsun. Adam çeşitli şeyleri bahane ediyor. Sen Tepe'ne çöküyor. Kendi koruyor düzeni, düşmanla kendi icat ediyor. Onun üstünden siyasetini, işte algı yönetimini yapıyor. Sonra bundan seni suçlu tutuyor. Seni senin faaliyetlerini bitiriyor. Senin önünü kesiyor. İşte bu da Allah'ın takdiriyle Allah Azze ve Celle'nin kevni ve şer'i takdiriyle Müslüman'ın e, bağımsıyla alakalı. Yani bizler şuna iman ediyoruz. Allah dilemedikçe hiçbir şey olmaz. Şimdi Allah'ın kevni olarak dilediği bir şey var. Yani o mutlaka olacaktır Allah'ın kevni olarak diledikleri. Lehimize olur veya olur. Kevni olarak dilediği mutlaka gerçekleşir. Bir de bizden şer'i olarak istedikleri var. Yani sen şu sınırlarda evet. hareket edeceksin. Sen bu sınırlarda hareket ettin ama işte şu geldi böyle yaptı, bu geldi böyle yaptı, öbürü geldi işte terör e, ithamı attı, öbürü geldi farklı bir suçlamada bulundu. E sen ne yapacaksın? Biz yine kitap ve sünnetin çizdiği neyse o noktada hareket edeceğiz. Ne kadar hareket edebiliyorsak. Şu an bir şey yapamıyoruz. Evet, Aynen. Şu an yani aktif manada bir şey yapamıyoruz. Bir şey yapamıyoruz derken yaptıklarımızı küçümsemiyoruz, o manada değil. Birilerinin gözünü de göz doldurur işler yapamıyoruz. Mesela bir derneklerin faaliyetleri gibi geniş kitlelere hitap eden faaliyetleri yapmıyoruz ama e, hatırlarsınız biz bunları hep saman alevi gibi parlamalar diyoruz. Adamlar bir anda binlerce kişi konferans salonuna dolduruyor ve Selefi Akide'yi anlatıyor. Neye yarıyor? Sen zannediyor musun ki o bin kişi dinleyince hepsi selefi oldular, on numara yaşadılar. Öyle bir şey mi zannediyorsun? Belki de o bin kişi senin düşmanın olarak çıkacak. Yarın olaylar, yani bu algı operasyon dediğimiz şeyler var ya, bu operasyonu sana dayattığında ha hakikaten selefiler böyle diyor. Ben konferansa gitmiştim, bak onlar zaten böyle diyor. Kitap, sünnet, mezheplere karşılar, tarikatlara karşılar. falan filan. Öyle diyor. Ne oluyor? Adam ya tarikatçıların dediği Cazip geliyor çünkü sen bir konferansta ne verebilirsin bir insana veya bir kaç konferansta ne verebilirsin? Şey müsader mi var mı? Söylersin. Akiler acılan inşallah yemek gelsin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allahım. Yani açlıkla yalanı bir yana katmıyor inşallah. Hocam, Hocam kendi varlıklar bile bu selefi dediğiniz gibi yani. Zaten belli bir noktaya kadar gidiyor orta sürün. Kendi aralarında parçalanıyorlar. Kendi aralarında. Bir de şunu şuna deneyeceğim. Tamam Yunus. Sotarız bir diyorum Allah razı olsun. Abdülhabbi ben bir avantajım sütçüyüm. Tor olsunlar. Rabbim şükürler olsun. Evet tamam. Söyleyebiliriz. doğru diyorsun. Sağ olsun deniyoruz, duyuyoruz. Hem okuyoruz hem diniyoruz. Rabbim amel etmeyi nasip yani, Her tamam. zaman bunu söylüyorum. Ee, dediniz ya bu akrebe şeyinin ad altında belli bir noktada deistler çıkıyor. İnan ben bunu süt sat Müşterilerde yaşadım. Bu, ya dedi oğlumu geri getireceğim. Bu ileri, ileriye dönük çok büyük evet. bir proje. Yani e, Üçüncü Dünya Savaşı kapıda. Yani hadislerde de bildirilen evet. o e, Melhame-i Kübra aslında Üçüncü Dünya Savaşı'dır. Bunun arkasında planlanan şey ise insanların deist ve ateist e, hale getirilmesi. Bunun hakim unsuru haline getirilmesi. E şimdi bunun temellerini attılar hep. Aslında deistlerin sayısı bayağı bir fazla şu an. Adı konulmamış deistler. Şimdi bu deizmin ön adının da sünnet inkarcılığıdır. Sünnet hakkında şüpheler oluşturmak. E bunu yapıyorlar. Yani sünnet üzerinde şüpheler oluşturuyorlar. İşte o zamandan bu yana sayı doğru olarak geldiğine malum. İşte Allah'ın kitabına aykırı bir sürü hadis diye rivayet edilen şeyler var falan filan. Yahu Allah'ın kitabını bilmeyen insanları bir takım hadisleri kitaba arz etmeye kafalarına göre e, böyle alıştırdılar. Yani hiçbir şey okumamış. Hatta okuma yazma bilmeyen insan dahi hadisi alıyor. İşte bu ayete aykırı diyor falan filan. Herkes bu yorumu yapabiliyor. Sünnet üzerine bu kuşkuları oluşturdular ve büyük bir kesime bu hitap ediyor şu an. Buna mukabil bunun karşısında tekbirci kesim de var. Evet, evet. bunlar da Şimdi aktif mi? bir şekilde çalışıyorlar her ikisi de ilimsiz yalnız yani bir ilim üzere değil tekfirciler de yani güya sünnet savunuyor ama sünnetin ne olduğunu onlar da bilmiyor bu hengame içerisinde sonuç belli deist olacak ateist olacak dine karşı hep şüpheler taşıyor. yani Kur'an okuyor ama Kur'an işte doğru mu hadis okuyor ama doğru mu Yahu bunlar zaten iman edilmesi gereken şeyler. Bunda sen şüpheyi attığın zaman, yani o iman, Allah'a tevekkül, güven, Resul'e ittiba, bu konuda Resul'e itimat etmek, hadislere itimat etmek, bunu insanlardan aldığın zaman geriye din diye bir şey kalmıyor zaten. Meydan işte ateistlere kalıyor ondan sonra. Bunun adına sen ister deizmde ister ateizmde. Aynı şey. Yani anlaştığıdır hocam. İlahiyete gönderdikleri adam diyor geri getireceğim. Baba diyor beni buradan İla, ilahiyat, ilahiyete zaman. bırakacağım diyor. Yani ben bunu çok çoğundan süt verdiğim müşterilerden bunu duydum. Yani allah Teala Rabbim yardımcımız olsun. Yani zor bir dönem hocam. Yani Mersin'de de yani şunu söyleyeyim hocam. Çok yani cemaatler olsun, tarikatlar olsun farklı bir e, belde. Farklı bir yer bizim Mersin. Neler hocam nelerle karşılaşıyorsun? Yani bazen Hadisi de getiriyorsun, delil de getiriyorsun. Yani bakıyorsun, bir şey anlatamıyorsun. Yani ya oralı olmuyor, ya dinlemek istemiyor, hesabına gel. Geçen bir ilaçlı oldum tek andı. De, vitri namazından bahsetti. De, dedim baktım böyle, e, benim meselim. Ama dedim Allah Resulü böyle diyor dedim. Deyince durdu, ya dedi ben bir şey diyemiyorum dedi. Bunu diyebildi. Bu <gülüyor> e, bazen şöyle tepki yedese bir et veriyor. Yani böyle kendi cemaatlerine yani aşırı böyle az kimseye bu tip o zaman onun zihninde senin bütün mukaddesatın yıkılmış oluyor. Yani onun kafasından evet. bakınca. Her şey gidiyor. Aa biz işte yıllarca buna inandık. İnandığımız dinde mi böyle? Yani. Aynı bu sözümüz şey diyor hocam söyleniyor. Evet bu ediyor. Şu şu anki sözü. Şimdi bunun sebebi nedir? Allah'tan başkalarına Allah'tan daha fazla itimat edip bağlanmak. Yani bir kimsenin imanı Allah'a olan imanı şeyhe bağlı. Şeyhe imanı zayıflayınca Allah'a iman da gidiyor. Hocasına veya mezhebine neyse. İnsanlar Allah'ın dışındaki e, bağlandıkları şeye Allah'tan daha fazla bağlandıkları için bu. Bir gün o zamanlar biz daha çok yolun başındayız. Yani. Çok gençlik zamanlarımız, bayağı bir gençlik zamanlarımız. Kitapçıda oturuyorum Hacı Bayram'da. Kitapçıyla muhabbet ediyorum, arkadaşım. Evet. Yani bu menzilcilerin rabıta olayının falan bir asla esasa dayanmadığından falan bahsettim. Kitaba sünneti aykırılığından falan bahsettim. Bir anda bir tane genç varmış, fark etmedim. Bu da menzilciymiş. Bu karardı, Baya bir, bizim sohbetimiz bittikten sonra dedi ki, ya dedi abi dedi, ben dedi menzile gidiyordum falan filan. İşte biz raktay yapıyorduk, bunlar yapıyorduk falan. kardeşlerim böyle böyle. Yani o işin asla faslı budur. Bir hafta sonra Hacı Bayram'a gittiğim zaman o kitapçı dedi ki, ya dedi sen ne yaptın dedi. Tabi tayfasla toplanmış. Ya gidip işte kahvede ne bileyim meyhanede dinle alakası olmayan insanlara niye dini anlatmıyorsun sen? İşte bu çocuk namaz kılan bir çocuktu. Şimdi namazı namaz her şeyi bırakmış dedi. Hı. Dedim iyi olmuş dedim namaz bıraktıysa. Hı. Çünkü dedim o namazı Allah için bu. Şeyhi için kılıyormuş. aradan yıkılınca ne namaz kılınca ne şurada, bir şey. Şurada. Şurada. Yani böyle şey mi Bu Allah'tan başkasına kılınan bir namaz. Benim namazım Allah'a ise şey şey hem bağlı benim imanım yani? İbadetlerim. Bir rabıtaya mı bağlı yani? Asla aslar olmayan bir şey mi bari? o zaman o yapılan şey şirktir zaten şey, biraz. Işte. Şirket.